Bismillahirrahmanirrahim, tasimmim. İlte ayatul kitabı'l-mubim. İşte şunlar gerçeği açıklayan kitabın ayetleridir.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 Biz ise o ülkeneki güçsüzlere ihsanda bulunmak, onları dünyada örnek şahsiyetler yapmak ve ülkeye onları varis kılmak. <Sessizlik> dünya hakimiyeti vermek firavunu hamanı ve onların ordularını ise korktuklarına uğratmak istiyorduk <Gülüyor>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 Be <laughs> a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 إن كانت لتبدي به له لا أرغطنا على قلبها لتفونا ın annesi çocuğunun firavunun eline geçtiğini öğrenince aklı başından gitti Onun dışındaki her şeyi unuttu Eğer biz valimize inananlardan olması için kalbine sabır kuvveti vermeseydik neredeyse işi açığa vuracak gidip çocuğa sahip çıkacaktı. <gülüyor>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 Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. Biz iyilik edenleri işte böyle mükafatlandırırız. <gülüyor>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 Ya Rabbi, ben kendime yazık ettim. Affeyle beni dedi. Allah da onu bağışladı. Çünkü o gafurdur, rahimdir. <gülüyor> Ya Rabbi dedi bana lütfettiğin bu nimetler hakkı için artık suçlulara asla arka çıkmam <gülüyor>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 kul <Sessizlik> medîmâtî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 Hemen oradan ayrılıp, hep etrafını kontrol ederek endişe içinde şehirden çıktı. Ve şu zalimler güruhunun elinden beni halâ seyle yaran bir diye yalvardı. <gülüyor> diğer tarafına yönelince umarım Rabbim beni doğru yola yöneltir dedi. <Gülüyor>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 فَسَقَرْهُ مَا ثُمَّ تَغْنِي üzerine onların davarlarını su vardı. Sonra gölgeye çekilip, Ya Rabbi, bana lütfedeceğin her türlü nimete muhtaçım diye dua etti. <gülüyor>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 Ey Musa, Rabül Alem'in olan Allah benim. <gülüyor>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 İyice yoldan çıkmış bir güruhtur. Ya Rabbi dedi, ben yanlışlıkla onlardan bir adam öldürdüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. <gülüyor>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 Böylece o ve orduları haksız yere ülkede büyüklük tasladılar ve huzurumuza dönüp hesap vermeyeceklerini zannettiler. Faaqadunnahu ve duyudahu fena bezzunnahum fil yemmi fandur keyfe kâne a'kibetum. biz de kendisini de ordularını da yakalarından tuttuğumuz gibi denize fırlatı verdik işte bak zalimlerin sonunun ne olduğunu gör o cealnâhum e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 sen ise ey resulum musaya emrimizi vahyettiğimiz sırada sen o vadinin batı tarafında bulunmuyordun. O devirde olup bitenlere şahit olanlardan da değildin. <Gülüyor>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 وما كنت بجاء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 بكتاب من نيل بالله هو أهدا منهما أستبعه إن كنتم صادقين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 Vallahi Allah'ın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 Düşünüp ibret almaları için biz, buyruklarımızı birbiri ardından getirdik. Altyazı <gülüyor> Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da Kur'an'a da inanırlar. <gülüyor>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 <Sessizlik> Sen dilediğin kimseyi doğru yola eriştiremezsin. Lakin ancak Allah dilediğini doğruya ulaştırır. O, hidayete gelecek olanları pek iyi bilir. <Sessizlik>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 وكم أهلنا من قوية بطرة من شسد كمسات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 Altyazı <gülüyor> M.K.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 gün Allah, müşriklere, nerede benim ortaklarım olduğunu iddia ettiğiniz şeritler diye seslenir. <gülüyor>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 Zaten aslında onlar bize tapmıyorlardı. Kendi hevalarına tapıyorlardı. وَقِيلَ <Sessizlik>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 Nitekim, o gün kafirlere, Allah, size gönderilen resullere, ne gibi bir cevap vermiştiniz, tutumunuz ne olmuştu, diye seslenir. Ben... Birden dünyaları kararır. Bir tek kelimeyle olsun cevap veremezler. Birbirlerine soracak halleri de kalmaz. <gülüyor> adan dönüş yapıp iman eden, güzel ve makbul işler yapan kimseler felah bulanlardan olmayı umabilirler. <gülüyor> Subhanallahü ve Senin Rabbin dilediğini yaratır, dilediğini seçer. Onların ise seçme hakları yoktur. Allah, onların uydurdukları şeritlerden münessehtir, yücedir. Senin Rabbin, onların gerek kalplerinin gizledikleri, gerek açıkladıkları her şeyi bilir. <Gülüyor>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 deki söyleyin bakalım gündüzü ebedi olarak uzatıp kıyamete kadar gündüz yapsa Allah'tan başka koynunda istirahat edip sükûnet bulacağınız geceyi getirecek tanrı var mıdır hala gerçeği görmeyecek misiniz <Sessizlik> Ahmet'in eseri olarak gece ile gündüzü var etti ki geceleyin istirahat edesiniz, gündüzüm de hayatınız için çalışıp Allah'ın lütfundan nasibinizi arayasınız ve onun nimetlerine şükredesiniz. <gülüyor>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 Oğulca tanisi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 number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 ken biz onu da sarayını da yerin dibine geçirip verdik. Ne yardımcıları Allah'a karşı kendisine yardım edip onu kurtarabildi, ne de kendi kendisini savunabildi. <gülüyor>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 gelince biz orayı dünyada büyüklük taşlamayanlara fesatçılık ve bozgunculuk peşinde olmayanlara veririz hayırlı akibet günahlardan sakınanlarındır ben...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 لَكَ وَذَعُوا إلَى رَبِّكَ وَذَعُوا إلَى رَبِّكَ وَلَا تَفُونَ